Voxirel Hedi Hedi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve alehi ve sallam. Voshirr al Umur muhdestatıha ve kulla muhdeste bidga ve Bugün iman dersinin 109. dersindeyiz. İmanın rükünlerindeydik. Birinci rükün Allah'a iman, ikinci rükün meleklere iman, onu işledik. Bugün üçüncü rükündeyiz. O da nedir? Kitablara iman. Rükün derslerinde de toplam dersler serisi de on dokuzuncu rükün derslerindeyiz. İmanın rükün dersleri on dokuzuncu derstayır. Kitablara iman birinci ders. Evet. Şimdi iman dedik nedir? Ehli sünnete göre iman aslında cennetin bedelidir. Yeni de cennetin anahtarıdır. Yani biz bir evi, bir şatoyu dünyada neyle alırız, ne bedelden alırız? Paraydan, puldan alırız. Karşılıklı mıdır? Bunun haricinde hiçbir şekilde alamazsın. Ama cennet neyden alınır? Ne para, ne mülk, ne bu dünya, ne miras, ne altın, ne elmas, ne micevhel alınmaz. Neyden alınır? Bir şeyden alınır. O da nedir? İmandır. Allah'a imanla alınır. Eydir Allah'a iman ettim demekle alınır? Hayır. İmanın dedir bir şer'i anlamı var. Şer'i anlamı nedir imanın? Dediğine inanacaksın, sözden teyit edeceksin, emelden ortaya koyacaksın. Bu üçü bir arada olacaktır. Nedir? İtikadun fil kalb kelteyi kıpır inanç. Paul'un fil bil dilden söylemdir. İkrar ediyorsun. Yani ben bulara, bulara iman inandım. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum. Sınırlarının önünde duruyor. Sonra amelun bil cevarih. Cevarih nedir? Ağızlarla da o emirleri, yasakları yerine getiriyoruz. Bunun adı ne oldu? İman oldu. Eydir bu imanla He? Cennet alınır. Allah rızası alınır. Eydir bu imanın içinde neler var? Bu iman içinde üç mesele var. O üç meseleyden cennet alınır. Kalpten, dilden, amelden. Bu üçünü de ortaya koyacaksın. Bazı ameller var kalptendir. Ne, met, ne cibi Allah korkusu. Korku elden olmaz. Dilden de olmaz. Nereden olur? Hakiki korku kalpte olur. Allah'a tevekkül, bunlar kalpten olur, sevci, bunlar kalp amelleridir. Bir de dil amelleri var. Nedir? Allah'ın emirlerinde dil amelleri nedir? İşte Kur'an okumak, zikretmek, davat yapmak, he? güzel laf söylemek. Bunlar hepsi nedir? Kavul, amelidir. Allah'ın yasakları dilde nedir kavulda? İşte kötü konuşmamak, değil mi? Şirki konuşmamak. Fahiş şeyler söylememek bu Allah'ın sınırlarıdır. Aşmayacaksın. Azalarda nedir? Allah'ın emirlerini azalarıyla yerine getireceksin. Namaz kılacaksın. Değil mi? Bu azaydan olunacak amellerdir. Camiye gideceksin, derse geleceksin. Bunlar azalardan olan amel. Kötü yere gitmeyeceksin. He? Sinemaya gitmeyeceksin. Kötü yerlere gitmeyeceksin. Nereye gideceksin? Allah'ın sevdiki yerlere gideceksin. Neyle gidersin? Ağzalarınla gidersin. Vücut dili var. O vücudun dili konuşur. O nedir? Ağzalardandır. O seni bu üçü Allah'ın istediği cübbe olduğu imandır. Bunun karşılığı nedir? Cennettir. Başka bir şeyden cennet alınır. İşte iman o kadar önemlidir. Eydir bu imanında. Bu iman yerine gelmesi için bu altı ve rükünü var. Rükün nedir? Olmasa olmazıdır. Yani nasıl bir bina altı sütun üzerine durar, bir sütunu çeksen bine çöker. Öyle mühendisler öyle yapmışlar ki bu binayı bir sütun çekilse bine çöker. Gerek altı sütun üzerine dursun. İman da gerekçi bu altının üzerine dursun. Bu sütunlarda Ha? Mühendis nasıl yapmış bu sütunları demiş bu kadar beton, bu kadar demir olacak içinde. Çapı bu kadar olacaktır. Bu sütunlar budur. İhlal etsen ne olur? Çöçmeğa muharrazdır. Gördük işte depremde niye çok bine çöktü? Çalmışlar. Yani kaliteden çalmışlar. Yani mühendis demiş sütunları 80'e 60 cm yapın. Bunlar ne yapmışlar? 60'a 40 yapmışlar. O da biraz büyüsün. E bir depremde gitti. Her şeyi Katolona göre yapacaksın. Uyacaksın. Eydir imanı Allah Teala bizi yarattığında neyi vermiş bize? Her şey, her şeyin ölçüsünü vermiştir bize. Bu altı sütun üzerine iman durar. Bu da nedir? Olması olmaz altı şartıdır. Bu imanın altı şartlerini anlamasak hakkıyla biz iman etmiş olamayız. Olsaak da imanımız muarrızdır neye? Çökmeğe. Nedir? Mahkumdur. Onun için bu iman imanın şartları çok önemlidir. Bir müminin olması olmazıysa o zaman hakkıyla öğrenip nasıl amele dökecek onu öğrenmesi lazım. Şimdi birinci şart dedik Allah'a iman orada da detaylarıyla işledi onu. Allah'a iman nedir anlamı filan. Ondan sonra meleklere iman. Meleklere iman işte ben inanıyorum Allah melek etmiş. O kadar basit değil değil mi? Kaç terste işledik onu? Beş terste. Beş terste meleklere imanı ortaya koyduk. Çünkü her imanın meselesi güncel hayata ne yapması lazım? Her rüknün her rükn'e imanımızın güncel hayata yansıması olması lazım. Gördük ki meleklere iman ediyoruz. Allah-u Teala'ya iman ediyoruz. Neyine? Rububiyetine. Üluhiyetine, ondan başkasına ibadet etmeriz. Ondan başka kimse bize rızık veremez. Onun, onun isimlerine, sıfatlarına, meleklerin görevlerine vesaire iman ettik. Şimdi neye iman etmemiz lazım? Bugünkü dersimiz, kitaplara iman. O nedir? Yani Allah subhanehu teala insanları yaratmış, başı boş bırakmamış ayatta geçtiği gibi. هَمَلَا ayette dürlem لَمْ يَتْرُكْهُمْ Yani başlarını boş bırakmamıştır. Ne demiş? Allah Teala yaratmış bir görevi var bir insan oğluna. kulluğu Kulluk görevi. İnsanı yaratmış kulluk görevi vermiş ona. O kulluk görevi de nedir? Ha? Allah'a hakkıyla ibadet etmek. Kul olacaksın. Kul nedir? Allah'tan başkasını kimse ilah, Rab kabul etmeyeceksin. Sadece onun için ona yönlenip ona ibadet edeceksin. Bu nedir? Kulluktur. Allah onu hiç yarattı. Eyidir. Allah boş başını bırakmadı. Kulluğu yarattı. Kulları yarattı, başlarını boş bırakmadı. Bunun yanında ne yapar Allah Teala? Bunlara rızkını verir. Hayatını verir, sağlığını verir, eden melekler gördün kuruluları. Bunun yanında Allah Teala bunlara elçi gönderir. Elçinin görevi nedir? Bulara düz yolu göster. Bir de düz yolda önder olsun. Yani Allah'ın yani ellerinden tutsun önlerice yürüsün desin. Doğru yol budur. Ben gidiyorum peşimden gelin. Bu da nedir? Yani o Allah'ın rahmeti gereği Allah Teala gönderiyor peygamberleri hem de o getirdikleri emri yasakları uyguluyorlar insanlar görsün. O da peygamberlere de verdi. Peygamberler öldü gitti. Olardan sonra ne kalıyor? Allah'ın kitabı kalıyor. Kitabı nedir? İçinde kulluğun kitabı var. Nasıl kulluk oluyorsun? O kitap o kitapta yazılıyor işte. Yani bir nevi an bir meseleyi anlamak için yani bir fabrika bir cihaz yapıyor. Elektronik bir cihaz, hassas bir cihaz. İnsanoğlu da çok hassas bir cihazdır ha. Çok hassastır. O cihazı fabrika üretiyor, yanında da çalıştırma kataloğu veriyor. Yeni de bozulduğu için de tamirin kataloğunu veriyor. Ona kataloğu diyoruz değil mi? Kullanma kılavuzu, kılavuzu diyoruz. Kullanma kılavuzu tamir kılavuzu da var içinde. Mühendislere yol gösteriyor. Artık bunun da fabrikası var, servisi var. Bunu başka yere götürsen ne olur? Bozulur. Nereye götüreceksin? Bunu fabrikasına götüreceksin. Merdiven altında götürsen ne olur? Bozulur. İşte o kılavuz nedir? O cihazın kullan, sağlıklı kullanmasının neyidir? Yoludur. Rehberidir. E Allah Teala da insanı yaratmış, dünyaya göndermiş. He? Yanında da bir kılavuz tabiri caiz ise veriyor. Biz buna kılavuz yerine rehber diyoruz. Destur diyoruz. Nedir o da kılavuz? Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlara yol gösterecek. Pardon, Allah'ın kitaplarıdır. Kur'an-ı son kitabıdır. Bu kitaplar Kimiyle gönderilir? Elçilerle gönderilir. Allah Teala bu kitapları Allah'ın Allah'ın kitabını elçileriyle gönderir. Her elçi ümmetine geldi o ümmetinde o kitapla doğru yolu gösterir. Doğru yol dediğin nedir? Cennetin yolunu gösteriyor. Onun adı nedir bizim dinimizde? Sırat-ı müstakimdir. Yani peygamberler gelir diğer bu sırat mustakimdir. Bunun bir ucu buradadır. Bizim köyümüzdedir. Bizim şehrimizdedir. O bir ucu cennetin kapsındadır. Bu yoldan ayrılmayın. Dümdüz oraya gideceğiz. Ya biz kayboluruz, meyboluruz deme şansımız da yoktur. Allah Teala bize kılavuz vermiş. Elimizde harita var. Yol haritası. Bir de o yol hari, hariteden anlayıp bize anlatan yolu gösteren de bir rehber var. Onun da adı elçidir. Şerited adı nedir? Peygamberdir. Nebidir, rasuldur. Allah Teala hem Resul gönderir hem kitap gönderir. İşte bir kitaplara iman etmek nedir? İmanın altı sütunundan birisidir. Olması olmasın. Bu kitaplara da hepsine mutlak inanacağız. Ama Kur'an-ı bizim dinimiz kitabı, bizim peygamberimizin kitabı, bizim dinimizin rehberi olduğu için buna dataylı inanmak zorundayız. Yani diğer kitaplara genel iman edeceğiz. İçeriyi ana çizgisiyle iman ederiz ama bizim kitabımıza dataylı iman Nedir? Bir Müslüman için vaciptir. Eydir bu kitaplar nedir? Bu kitabları dedik cennetin yolunu gösteriyor bize. Yani bu kitaplar nedir? Rahmettir. Hidayet yoludur. Değil mi? Nürdür. Bu kitaplar budur işte. İnsanlara doğru yolu gösteren rahmettir. Bu kitapları Allah Teala niye göndermiş? Çünkü bu dünyaya Kul bir, bir bir saat Allah'tan uzak olsa şeytan onu ele geçirir. Onu için bu dünyada şey bu dünyayı şeytan ele geçirmiş. Neyle? ile? Şeytanın sermayesi nedir? En nefsil ammaratu bir su, kötü nefis. O en büyük sermayesidir. Peygamberlerin sermayesi nedir? Ki imam var, ki rehber var bu dünyada. Bir peygamberler hak yoluna rehberlik eder, Bir de şeytan vatba'ı cehenneme şer yoluna insanı götürür. Peygamberlerin, şeytanın fıtratı nefistir. Peygamberlerin fıtratı, şeyi, e, sermayesi fıtrattır. Fıtrat her mehal her zaman is, İslam dini üzeridir. Tevhid üzere, hak üzeredir. Onun için peygamberlerin fıtratı nefisten daha güçlüdür. Ama kimi için? Kimi allah Teala cennetli gıyazını İsa levh-i mahfuzda. O ne demektir? O da şöyledir. Çünkü insana seçim hakkı vermiştir allah Teala. allah Teala dünyayı yaratmadan önce biliyor bir kulhancı yolu seçer. Demek ki seçim hakkı kimin elindedir? He? Kula verilmiştir. Sen hidayet yolunu seçebilirsin yoksa dalalat yolunu. Ne diyor Allah-u Teala? İnna hedeynâ hussebile. Biz yolu gösterdik ona. İmmâ şakira ve immâ kafûra. Yen yani şükredenlerdendir, yen yani inkar edenlerdir. Seçim hak içimdedir. Kula verilmiştir. Ama bu evren hepsi Allah'ın iradesiyle dönüyor. Onun istediğiyle olur. Diğer yerde Allah Teala diyor Allah hakkı sever, hakkı ister, batılı sevmez, batılı da istemez. Gördün mü nasıl oturuyor taşlar yeri yerinde? Evet bu kitaplar peygamberlerle gelmiş insaniyeti neden kurtarsın? Şeytanın dalaletinden kurtarsın. Onun için şeytana uyan nefis vasıtasıyla çok olur. Kehamberlere uyan fıtrat vasıtasıyla her zamanda az olur. Neden? Çünkü Allah'ın cenneti, he, cirmesi kolay değil, zordur. Pahalıdır. Pahalısı nedir? İtaat var işin içinde. Aslında pahalı değil, nefis pahalı ediyor. Allah Teala bu dünyada ne kadar he, nimetleri halal kılmış, وَاِنْ تعدّوا نعمة الله لا اللّٰهِ لا تُحْصُوهَا لا تُحْصُوهَا Saysanız Allah'ın nimetini sayamazsınız. Ama kaç tane Allah Teala bu dünyada şeyi haram kılmış? Yiyeceklerden, içeceklerden? Elimizin sayısı kadarı bile değil. Gördük mü ne kadar nimet var? Ama şeytan gelir nefis vasıtasıyla oğuları zorlar. Kulli مَمْنُوعٍ مَرْغُبُ her yasak şeyi ne yapar? Ha? Her yasak şeyi nefis, nefis ister merakından. Şeytan gelir işte böyle. Bu da Hazret, babamız Hazret Adem'le oldu. Bin bir çeşit cennette nimet biraz yasak. Geldi neyle? vasvasesiyle? İşte bu vasvese müminlere de geçerlidir yer üzerinde. Onun için dikkat edeceğiz. İşte bu kitaplar bu kitaplara inanmak nedir? Bizim için olmasa olmazdır. Bulara inanmayan kitaplara birisine inanmayan ne olur? Çafir olur. Kitaplara olduğu gibi inanacağız. Bu imanımızın şartıdır. Nasıl Kur'an'a inanıyoruz? Diğerlerine de inanacağız. Nasıl diğerlerine inanıyoruz? Kur'an'a da inanacağız. Evet. Okuyalım. Ondan sonra devam edelim. Üçüncü rükun, kitaplara iman. Ehl-i sünnet ve cemaat, Allah'ın emir ve yasaklarını, vaat ve tehditlerini Allah'ın kullarından istediği şeyleri ihtiva eden ve içlerinde hidayet ve nur bulunan kitapları peygamberlerine indirdiğine kesin olarak inanır. allah Teala şöyle buyurdu. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etti. Allah'ın kitaplarını insanlığı hidayete iletmek için peygamberlere indirdiğine inanırlar. allah Teala şöyle buyurdu. Elif, la, am, ra bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp o güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yolunu iletmen için sana indirdiğimiz kitaptır. Evet. Şimdi, <gülüyor> Ehl-i Şünnet ve Cemaat aynen diğer iman meselesinde gibi buna Kitaplara üç şeyden inanıyor. Biri nedir dedik? İtikaden cazimen. İtikad nerede olur? Kalpte olur. Kalbimizde kesin, şüphetsiz, tereddütsüz bir inanç var. Bu kitaplar Allah bunları indirmiştir. Buna inanıyoruz. Sonra dilimizden bu kitaplar inmiş diye Allah'ın kitabıdır, ikrar ediyoruz. Sonra fiilimizden bunu gösteriyoruz. Bu üçüyle beraber inanıyoruz bunu. Ne inanıyoruz? Allah Subhanahu ve teala yer üzerine bu kitapları indirmiştir. Kime indirmiştir? Peygamberlerini indirmiştir. Bu kitaplarda ne var? Bu kitaplarda Allah'ın emirleri var, yasakları var. Neyi emretmiş, neyi yasaklamış? Zaten o kadar, din o kaderdir. Arkadaşlar, din Allah'ın emridir, yasağıdır. Emri, kulluk cereyi buları buları yapacaksın. Yasağı da, bunlar sınırdır, bu sınırın önünde çizgi var, duracaksın. O kadar. Bu kitaplar bunu anlatıyor. Ama ne var? Bunun datayı var. Bunun karşılığında ne var? Vel va allah Teala ne vaad etmiş bunları yapana? Cennet. Bunları yapmayana? İnkar edene yani hadd aşanlara ne müjdelemiş cehennem. Bunlar kitapta yazıyor. Ayrıca bu kitapta neler var? Bu kitaplarda Allah'ın emirleri, yasakları, Allah bu dünyayı yaratmış, onları anlatır. Allah'ın azamatını anlatır. Allah'ın varlığını anlatır. Allah subhanahu teala'nın sıfatlarını anlatır, isimlerini anlatır. Bu kitaplarda ana çizgisiyle bunlar hepsi var. Ayrıca bu kitaplar Cenel'de Kalbe Sadra Şifa. Bütün Allah'ın kitapları çelamidir. Bütün kelamı da nedir? Sadra şifadır. Nürdür. Yol göstericidir, rehberdir. Nere? Allah'ın yanına. Allah'ın yanı neresidir? Ebedi olarak cennet. İşte bize ona gösteriyor. Bizim hedefimiz nedir? He? Bu evrende mutlu bir şekilde ebedi hayatta kalmamız. Bu neyden olur? Allah'ın kitaplarında bu yazıyor. O da nerededir diyor? Allahu Teala'nın yanındadır. Allahu Teala'nın yanı neresidir? Cennettir. Çünkü bu dünyanın iki tane sonucu var, üçüncü yoktur. İki ebedi bir sonucu var. Biri cennet, biri cehennem. Ondan sonra bu evren duruyor. Ebedi cennette yaşıyorlar, ebedi cehennemde azap çekiyorlar. Bu kitaplar gelmiş ebedi cennetin yolunu göstersin bize. Bu kitaplar gelmiş ebedi ataştan bizi ne yapıyor? O o giden yolu sakındırıyor bizden. Ve o yolun yine haritasını veriyor bize. İşte bak burada bu yola girsen Böyle olursun. Bu yola gitsen cehennemin yoludur. Bu şüphete uysan cehennemin yoludur. Onu da öğretiyor bize. Allah subhanehu ve teala. Dünyanın ahli sünnet alimi diyorlar. Allah'ın kitaplarında dünyanın ve ahiretin heyri var. Yani kitaplara uysak bu dünyada mutlu yaşarız. Ahirette de mutlu oluruz. Dedikçe ahli sünnet ne demiş? Diyorlar ki bu dünyada bir cennet var. O cennete girmesen ahiredeki cennete giremez. Eydir bu dünyada cennete girmek nedir? Allah'ın emrine uyu cennettesin sen. Bak Allah'ın emrine uyanlar mutludurlar. Velevçi çadırda uyursalar. ceza cezakondudaysa. Mutludur. Mutluluk kalptedir. Elbisede değil, parada değil, evde değil. Mutluluk kalptedir. Onun için Allah'ın emrine uyan mutludur. Bu mutlu yaşadın burada o bir dünyada da mutlusun. Ondan sonra bu çitaplar Allah'u subhanehu ta'ale'den başka hiç kimse bilmez Allah kaç tane çitap indirmiş. Bize ne diyor? Peygamberlerime çitap indirdim. Sadece bunu diyor. Kaç tanedir bunun sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Ama Kur'an içerimde bazını bize bildirmiş. Biz oların biliriz, olara iman ederiz. Olara da geleceğiz ki Tevrat'tır, İncil'dir, Zebur'dur, Suhuf'tur. Bu hangisi zikrolmuş Kur'an'da bunlara inanırız. Sünnette bunlara inanırız. Onun haricinde Allah Teala isim vermemiş. Ama ne demiş? Kitaplar indirdim. Çokluk ile indirmiş, buna inanıyoruz. Peygamberlerine indirmiştir. Bunlara iman eden mümindir. İman etmeyen nedir? Kafirdir. Eydir ben hepsine iman ediyorum. Bir tanesini inkar ediyorum, yine kafir olursun. Hepsine iman edeceksin. Allah'ın istedikicim. Eydir he hepsine nasıl iman ederim? Evet, şöyle iman ederiz. Deriz ki Allah bütün peygamberlerine yani birçok peygamberine birçok kitap göndermiş müne iman ediyoruz. Sayısı bilemeyiz. On olur, cirmi olur, bin olur bilemeyiz. Biz çok kitap indirmiş müne iman ediyoruz. Eydir hangisine iman ederiz? İşte adları zikroluna iman ederiz. Onların birini inkar edecek kafir oluruz. Yani de Allah çok kitap göndermemiş, bu dördünü göndermiş yine kafir oluruz. Ayette Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Diyor ki amenel rasulü. Zaten bu Bakara surası 285 amenel rasulü biliyorsunuz. Hepimiz camilerde bunu yazsın namazından sonra duyuyoruz. Ki bu sünnettir amenel rasulü. Her mümin gece uyumadan önce okuması lazım. Ama bizler ne yapmışız? Aynen kumut hesabında. E, Aslında bunu gece evde okuyacaksın sen uyumadan önce. Biz camide zaten insanlar duyular okuyamıyor. Camide paketliyorlar, gidiyoruz eve. Evde de televizyonu bittıktan sonra kapatıyoruz, yatıyoruz. Sünnete işte bir, bir kumutla uydurmasyon bir din çıkartacak, şeytan onun yerine televizyon koyar. Ama sen yatağa giderken Amenel Resul'ü okuyacaksın. E insanlar okuyor, biz camide okuyalım. İşte insanlar ne yapıyor? Bir sefer böyle yaslanıyorlar. Nasıl nasıl camide okuduk Amenel Resul'ü? E işte diziyle yatıyorlar. Evet, Amenel Resulü. Anlamı nedir? Resul, elçim. Kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kast ediyor bizim peygamberimiz. Ve onu olan müminler iman ettiler. Neye iman ettiler? Bime unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minuna kullun. Amene billahi Allahu u ve melâiketihi ve kutubihi ve resulihi. Allah'a, meleklere, kitablarına, elçilerine, Cemi, elçi, kitablar, değil mi? Mutlak. E Bulara iman ettiler. Müminler de iman ettiler. Biz kimiz? Biz de müminleriz. Bu sıyga hem birinci kuşak müminleri, hem bugün hem kıyamet gününe kadar. İstersen mümin olmak için kitaplara, rasullara, Allah'a, meleklere iman edeceğiz. Bu, bu ayet. Allah'a imanda da bunu kullandık, delil olarak. Meleklerde de kullandık, kitapta da kullanıyoruz. Bundan sonraki resullerde de kullanacağız mı? Diğer ki rükün esas nerede var? Diğer ayetlerde var. Yomul Akhir ve kadri hayrihi ve şerri Evet. Bir diğer ayette Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Suresi birinci ayette diyor ki elif lam ra kitab anzalnahu ileyke tuthricennase mined zulumat nur, biizni ila siratil azizil hamid diyor ki bu kitabı senin üzerine indirdik insanları karanlıktan Nere? aydınlığa yani karanlık ne cinayettir? şeytanın o dalalet yolunu şeytan seni yoldan dünyaya ele geçirtmiş şeytan nere çıkartır sizi müre yani bir kısım insan bir macera gibi bir karmaşada tehlikeye gidiyor. Bir hazırlık o tehlikeden kurtarıyor. Bazen filmlerde böyle şey görürüz, değil mi? Yani bir gemi e, batıyor, fırtına var. yani bir dağdın o insanları kurtarırken sağlam yere ayak basıp nefes alıyorlar. İşte onlar müminlerdir. Bu dünyada böyle kurtarılırlar. Neyler? peygamberler vasıtasıyla Nasıl başrolü oynayan filmde bile teşbih de bir insanları gelir kurtarır kurtarabilecek kadar gerisi bu boğulur gider işte peygamberler de bu dalala yolundan insanları böyle kurtarıyorlar ama kimin Allah'ın izniyle kurtarıyorlar Bir diğer ayette Allah Subhanahu Taala Bakara 166. ayette şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Kulû emennâ." Deyin, mümin iseniz deyin iman ettiğneye? neye? Billahi. Allah'a iman etti. "Ve mâ unzile ileynâ bize indigimize peygambere indirinde yani. Ve mâ unzile ile İbrahim İbrahim'e İbrahim'e ve İsmaila ve İshaka ve Yakuba ve Bulara Bunlara ne indiyse onlara iman ederiz. Ne inmiş? Allah'ın emri inmiş. Kitaptır, suftur, emirdir. Bunlara iman ederiz. Ve ma Musa ve İsa. Musaya ve İsa'ya verildiğine iman ederiz. Onlara ne verildi Tevrat, İncil. Ve ma utiya nebiyun rabbihim. Nebilere de ne verildiyse Allah'tan ona iman ediyoruz. Bak burada mutlak koydu. Nebilere ne verildi? Allah'ın emirleri verildi. Yen yani yazılı verildi. Yen yani şefahten verildi. لَا beyne بَيْنَ minhum ve وَنَحْنُ لَهُ muslimun. Bunların arasında ayrım yapmarız. Hepsine eşit iman ederiz. Biz bunlara da teslim olmuşuz. Bu emirlere, bu iman bu kitaplara bu resullere biz mutlak olarak teslim olmuşuz iman etmişiz yani. Müslümanız bulara. Müslimun yani nedir? Teslimiyettendir. Evet. Sonra bir diğer ayette Şura suresinde 15. ayette kul aamantu bima bima anzalallahu min kitabin ve umirtu la adil beynekum. Ben İman ettim Allah'ın indiği, Allah'ın indirdiği kitaba ve emr, emr olundum sizin aranızda adaletle öçmeliyim. Kim bu kitaplara iman etti? He? Hidayet yolunu seçmiştir. Ve bahtiyardır. E, Dalalat yolundan uzak olmuştur, hidayet yolundadır. Kim bu kitaba, kitapları inkar etse Nedir? Dalalet yolundadır. Azap yolundadır. Şeytana uymuştur. Ahirette de cehennemdedir. Şunu da Rabbil Alemin Nisa suresinde 166. ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler. Aminu billahi ve resulihî vel kitâbillezî enzele alâ resûlihî vel kitabe lzi enzele min qablu ve men yekfur billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel ey iman edenler bakın burada çok güzel bir espri var ey iman edenler iman edin ve zaten iman etmişler nasıl iman etsiler ben gir Hepsine iman ederim. Ondan sonra adım mumin olur. Ama bak burada allah Teala vurdu. İmanınız devamlı kalması için ben iman ettim. Tamam ben girdim sizin alana bitti. Hayır öyle bir alan yoktur dönelim. bu cennettedir. Cennette girdim bitti artık. Aynen iman üzerinde, ahirete kadar devam edersen aynen nimet üzerine devam edersen ne eksilir ne artar. Cennette yerin yerdir. Bitti senin. Emel yoktur. Aynen kalırsın. Şeytan da yoktur. imanın ne düşer ne artar. Bitti. O nedir? Mükafatat dünyasıdır. Ama dünyada iman ettin. Bu iman aynen seviyede kalması için ki mu'min, hakiki mu'min artması lazım. Devam. Devamlı tavan yapması lazım. Çok da tavan yapsa uçar. Evliyaullah olur. Evliyaullahlar da keramat gösterir. Uçabilirler. Anlatabildim mi? Ama manevi uçmak her zaman maddi uçmaktan daha önemlidir. Manevi kalp göz açılır. Maddi de uçar. Keramattir. Ehl-i Sünnet buna inanıyor. İnsan Allah Teala verse keramet insan uçabilir. Çı bu tarihte de görülmüş. Ama nedir? Bu çok az olur, nadir olur. Yok her şey gelsin, şeyhine mensub etsin desin benim şeyhim uçtu. Bunun ölçüleri var. Sınırı çok ağırdır. Bunun da en önemli şeyi nedir? Bunu da Cüneyd-i Bagdadi, imam-ı ta'ife. Sofilerin, imamların imamıdır. Ki sofiler onu imamların imamı kabul ederler ama amelde ona uymazlar. Cüneyd diyor, bir adamı gördünüz uçuyor. Yen suyun üzerinde yürüyor. Bahçişsi de impossible. O zor bir meseledir. Olmayan bir şeydir. Ya yani uçuyorsun, ya yani suyun üzerinde yürüyorsun. Ama olabilir bak. Diyor ki onun ameline bakın. Eğer ameli sünnete göre ise o tamamdır. Değilse o şeytanlandır. Sahirler bir günde sihirbazlar da şeytanın işini yapıyorlar. Uçarlar. Amerika'da sihirbaz var uçuyor. Böyle Şeyde videoda da var. Böyle şey e, apartmanın üzerinden yere iniyor. Böyle durduğu yerde. Böyle uçuyor. Sanki çitene görünmez şey onu böyle taşıyor. Doğrudur. Gözümüze sihir yapabilirler. Hz. Musa'ya böyle sihir yaptılar. Hz. Musa ağızlarını atarken onlar iplerini Hz. Musa korktu. Allah Subhan dedi ya Musa korkma dedi. ben Sen, sen galipsin. Bak peygamberdir, bilir oğlan sahiller Sihir korku, şeydir, gerçek gibi gösterir. Bu var. Hakikattir bu. Onun için ölçüsü nedir bunun? En büyük ölçü nedir? Emelle bakacaksın. Şeriate birebir uyuyorsa o keramettir. Uyumuyorsa o deccelliktir. İster adını sihirbaz koy, ister adını ne koyursa koy. Evet, Diyor ki, ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin. Burada nedir? Yani imanınızın elden bırakmayın. İman edin, hakiki iman edin, dilde değil. Dil, kalp, üç, üçü bir arada olacaktır. Üçünü güncelleştireceksiniz devamlı. Neye iman ederim ya Rabbim? Billahi, Allah'a ve Resulih'i Resullarına ve kitâbillezî enzele alâ resûlihî peygamberine indirdiği yani Muhammed'e indirdiği Kur'an'a ve kitâbillezî enzele min kablû ondan önceki kitaplara iman edin. Ve kim Allah'a ve meleke, ve meleklerine ve kitaplarına ve elçilerine ve ahiret gününe Ahiret gününü inkar etse, çifret etse bunlara, ne olur? Fakat dalla dalalen be'ide. Dalalan be'ide çok güzel bir teşbihtir Arapça'da Dalal nedir? Dalalet diyoruz. Her bid'at dalalettir, her dalalat ateştadır. Dalalet nedir? Yani kaybolan yola gürüyor. Şimdi biz ne dedik? Sırat-ı müstakim otoban gibidir taban seni nereye götürür? Muhakkak ciddiğin şehre götürür seni. Değil mi? Yanlış yola götürür mü? İmkanı yoktur. Ama sen kumsal sahraya indin, seni muhakkak ölüme götürür. Yanında su da olsa, araban da olsa ama arabanın benzini biter, su, su, su, canında su biter, su, deponda da su biter, ölürsün. Kumsal, sahraya insan budur. Dalalen beide diyor, uzak bir sahraya saptılar. Yani bu dalalen beide de nedir? Yani olabilir insan separ otobandan, bir de arar, otobana doğru gelir, yolu bulur. Bu nedir bazı insan? Dalalete gider, bir de Allah'ın hidayetiyle döner, doğru yola. Bir de ne? Dalalete gittikçe derine gider. Bu da ki şeytan, bir şeyden olur. Bir çifrettikçe, inkar ettikçe derine gidiyor yani. Derinde ne derir? Ölümdür. Buranın ölümü neredir? Ebedi ataştır Bir kısmı da zennediyor. Yuterim yaptı yani U dönüşü yapıyor. Geliyor nereye? Sırat-ı müstakim üzeri geliyor. Bu da kimdir? Bidatçilerdir. Allah'ın Allah emretmediği meselelerden yakın düşüyorlar. İbadetler ortaya koyuyorlar. Bunlar da dalalembe'idedir. Zennediyorlar, otobana gidiyorlar. Halbuki otobanın tersine gidiyorlar. Derine gittikçe ne oluyor? Ölümlerine mahkum ediyorlar. Bunun da neticesini nerede görürler? Terazide. Celiller amel sevinerek getirmişler. Terazi bu amelleri tartmaz. Çünkü diğer melekler bu ameller salih değil. Bu ayette Afaçuk bunu anlatıyor. Sonra Allah Subhanahu Teala ne diyor? Bu Kur'an, bu kitaplar nedir? dedik İbrahim sırasında e, dalaletten aydınlığa çıkartmaktı. Yani sen sahrada da olsan dalalıtasın, şeytanın yoluna uymuyorsun. Ne zaman aydınlığı bulursun? Yok ciddi filan filosufun filan bilmem e, düşünce adamın kitabını o kadar ben hak yolu bulayım. Okursan Allah'ın kitabını senin hak yolu hak yola götürür. Onun için hak yolu Bulmak için Allah'ın kitabıyla bulunur. Başka bir şeyden bulunmaz. Onun için diyoruz kelamcılık, felsefe bunlar nedir? Allah'ın kitabına ters. Doğru yol Allah'ın yoludur. Bunu da Allah subhanehu teala bize böyle anlatıyor. Evet. Bundan sonra diyor ki iman meselesi geldi bu kitaplara. Bu kitaplara, ha, o paragrafı istersen oku, ondan sonra bunun şerhinden. Evet. Kur'an ve sünnette ismi geçen kitaplar, Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur ile İbrahim ve Musa'ya verilen sayfelerdir. Bunların en büyükleri Tevrat, İncil ve Kur'an'dır. Üçünün en büyüğü nesk edicisi, yani diğerlerinin hükmünü kaldıran ve mutlak olarak en üstünü ise Kur'an'dır. Kur'an'ın dışındaki kitaplardan hiçbir şeyi korumayı Allah garanti etmemiştir. Bununla beraber onların alimler ve dinlerler tarafından korunmaları istenmiştir. Ancak onlar bu kitapları korumadılar ve hakkıyla onlara riayet etmediler. Onlarda bir takım değişiklikler yapıldı. Bu kitapların asılları kaybolmuş, hükümleri değiştirilmiştir. Bu kitapların ilk olarak tahrip edileni ise Tevrat'tır. Ehl-i sünnet vel <gülüyor> Kur'an'dan önceki kitaplara imanı mücmer olduğuna itikad eder. Bu da kalp ve dil ile ikrar etmektir. Kur'an'a imanın ise tafsili iman olması gerekir. Bu da kalp ve dil ile ikrar etmek, içindeki emirlere uymak ve küçük büyük her meselede ona hakem kılmaktır. Evet. Şimdi bu kitaplar nedir? Nereden bu kitapları tespit ediyoruz biz dedi? Kur'an sünnette. İşte bir tane gelmiş, işte tarih kitabında filan dedelerimiz demiş Allah'ın bir kitabı varmış, adı budur filandır. Biz bulara inanmıyoruz. Hangisi Kur'an-Sünnet'te geçmiş, buna inanmak zorundayız. İnşar edecek çafir oluruz Allah korusun. Olar da neler, nelerdir? Tabi bizim kitabımızdır. O da nedir? Kur'an içeriğidir. Kur'an içeriği nedir? Onu detaylı olarak inşallah sona bırakıyoruz. Onu bu kitapları Açıkladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'e döneceğiz. Çünkü biz onu ile Kur'an-ı Kerim'i detaylı imanla. Bunları e, genel iman, iman etmemiz lazım. Bu kitabında bu kitaplarında en e, neshedizi Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim geldi o bir kitapların hükmü kalktı. Eydir bu kitaplar nelerdir? Dedik Tevrat, İncil, he? Zebur bir de Su'uf. Bu dördü zikir olmuştur. Tevrat nedir? Birinci, Tevrat en büyük kitaplardan birisidir. En büyük kavma değinmiştir. inmiştir. Tevrat Allah'ın kitabıdır Kime inmiştir? Musa aleyhisselam'a. Musa aleyhisselam kimin e, şeyidir? peygamberidir. Beni İsrail'in peygamberidir. Beni İsrail ya bütün de Yahudi dediklerimiz. Allah Teala bu kitabı Hazret Musa'ya indirdi. Hazret Musa'ydan da bir özelliği var. Allah Teala Kelimullah derler onu. Nedir? Allah Teala onuyla konuştu. Allah Teala sadece Hazret Musa'ya bu özelliği vermiş. Onu ile bu dünyada konuşmuştur. Onun için Hazreti Musa'ya ne derler kelimullah. Allah Teala o müjdeyi o şeyi ona vermiştir. İndi bu kitapta ne var? Tevrat'ta diğer kitaplar gibi itikat meselesinde bütün peygamberler nedir eşittiler. Aynı itikatla gelmişler. Tevhid meselesinde bütün peygamberler hepsineyle gelmiştir, tevhid diniyle gelmiştir. Allah'ın isim sıfatları cennet, cehennem, e, itikat meseleleri, melekleri meseleleri, kitabların meseleleri, he, ahiret gününü anlatmak, mizan, kabir azabı vs. bütün meseleler Tevret'te yazıyor. Aynen Kur'an'da yazdığı gibi. Sadece Tevret'te Hz. Musa'nın bizimle farkımız nedir? Şeriat farkıdır. Halal haram meselelerinde bazı meselelerde birçoğunda da aynandır. Bir bir kısmında da ibadet meselene değişik var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki peygamberler aynen babanın çocuğu gibidiler. Analar ayrıdır ama babaları nedir? Tektir. O da nedir? Tevhid meselesinde aynandılar. Teşrih meselelerinde ayrıdırlar. Bu Tevrat'tır. Hz. Musa'ya inmiştir. Tabi bu da ayette çok geçiyor. İnne enzelnettevrate biz Taurati indirdik diyor. Ne diyor? Fiha <hudan> huda, huda fiha huda ve nur. Onda huda, hidayet yolu ve nür var içinde. Yapkumu bire <biha> Nabi'ün, <annebiyyun> Hz. Musa'dan sonra gelen peygamberler onlara hükmederler. "Alladin aslamo, lalladin hadu, wa rabaniyun, wa al-ahbara bima ustupfuzu min kitabillah." <fîhullahi> Hangi peygamberler ve peygamberlerden sonra rahbani alimler, rahipler, alimler, peygamberlerin izinde gidenler o kitaptan hükmetmişler. Bu da e, Maide surası 44. ayet gördük. Yani Tevrat, İncil, bütün peygamberlerin kitabı aynen şeyle gelmiştir. Tevhid meselesinde aynandır. Ne zaman bozulmuş? İşte peygamberlerden sonra bozuldu. Yahudilerine dediler üzer Allah'ın oğludur. Allah'ın sıfatlarını değiştirdiler. Vaşayrı Allah onun için kafir hükmetti ona. Hristiyanlara ne yaptılar? Hz. İsa Allah, Allah'tır dediler. Haşa. Yende dediler oğludur. De değişil değişe itikatları var. Allah Subhanahu Teala onları da tekfir etti. Çünkü Kur'an'ı değiştiriyor. Evet, onun için ee, aynendir. Bu kitaplar, Tevrat, Tevrat'ta hatta ne var? Tevrat İncil'de de, bütün peygamberlerde ne var? Ahır zaman peygamberin gelişinin haberi var. Ahır zaman peygamberi kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, Tevrat'ta haber verilmiştir. Ne demiş? Allah subhanahu teala Hz. Musa diyordu He, su, su, su, bazen Beni İsrail'e kızıyordu. Diyordu siz bana uymuyorsunuz ama akhir zaman peygamberin atbağı ona öyle uyarlar ki bir karış onun sözünden çıkmazlar. Onlara ne yapıyordu? Hz. Musa örnek gösteriyordu ashab-ı İncilde İncil'de Fatih Suresi geçtiğinde, Fatih Suresi'nde geçiyor Muhammedun Rasulullahu el-ladîne ma'a ve şiddâ alel kuffâr ra'ma beynehum. Dür Tevrat'ta ve İncil'de örnekleri böyledir. Ashab-ı Kiram'ın şeyleri var, vasıfları var. Hazret Musa örnek gösterir Ben İsa'ya bak akıl zamanın peygamberin etbağı böyle uyar. Siz niye neyiniz var uyumuyorsunuz bana? Sağ diyor sola gidiyorlar. Oturun diyor kalkıyorlar. Allah kırk sene ceza verdi onlara. Sine sahrasında kayboldular. Aynen filmlerde hayalet filmleri var bir ormana giriyorlar kayboluyorlar aynı yerde dolaşıyorlar. Çıkış yolu bulamıyorlar. E bunlar aynen canlısı oldu bunlarda. Bir tepeye çıksa alimler diyorlar dağın o bir tarafına baksalar Filistin'i görenler. Çıkan Allah kısmet etmedi onlara. Hatta kırk sene o nesil değişilsin diye. Çünkü hak etmişler cezayı. İncil'de de İncil'de de öyle anlatıyor ashab-ı şeyini. Hazret İsa bunları gıpte eder. Allahu Ekber. Peygamber ashab-ı kiramı ediyor. Mekaneleri Allah yanında ittiba'larını gıpte ediyor. Ya, ya Rabbi beni de onlardan yaz diyor. Hazreti İsa. allah Teala de peygamberin şeyini isticap etmez mi? Etti. Hz. İse'yi canlı kaldı aldı yanına, Resulullah'dan miraçta görüştü, sahabi oldu. Ondan sonra en yer üzerine şeriatten hükmeder, ümmeti Muhammed oldu. Onun din üzerine de öyle. Ashab'tır. Onun için alimlerimiz en son sahabe, en son sahabe bu hayatta ölen Hz. İse'dir diyorlar. Doğrudur. Evet. Halimlerimiz öyle tercüme yapıyor, hayatını anlatıyorlar. Hazreti İsa'nın Cereh ve Tehdil kitabında. Sahaba Hayati kitabında Hazreti İse'nin sahabeden sayılıyor. Nebiyyun sahabi. İşte bu Tevrat'ta Allah'ın kitabında bunlar anlatılmış. Aynen. İkinci kitap İncil. İncil nedir? Allah'ın kitabıdır. Kime indi? Hazreti İse yendi. Ne indi? Musaddiqen lima fit tevrati minel huda ve nur. Tevrat'taki seni tasdik etti. Bu ne demektir? Çünkü Hz. Musa'dan Hz. İsa'nın arasında bayağı zaman var. Bazı alimler diyorlar bin, bazı bazı ihlaflı bir konular var. Bu arada peygamberler gelip dini ne yapıyorlar? Düzeltiyorlar. Ama bunlar ne yapıyorlar? Papazlar, şeyler, rahmanlar Dini değiştiriyorlar. Yani Beni İsrail alimleri dini değiştiriyorlar. Peygamberler celülü düzeltiyorlar, peygamberleri dinlemiyorlar. Hatta peygamberleri öldürüyorlar. Kim öldürdüler? Zekeriya, Yahya ondan önce. He? Sonra Hazreti İsa geldi, dedi olmaz be allah Teala dedi size gönderdim İsa'yı. yeni bir kitapla. Bu da peygamberimdir, aynen Tevrat'ın uzantısıdır. Hz. İsa'yı öldürmeye kalktılar. Onun için Yahudiler Allah'ın pis mahluklarıdır. Allah Subhanehu Teala bunların üzerine gazep indirmiştir. Bizi, bize emretmiştir. Ne deriz? غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِينَ Beş vakit namazda okuruz. Allah'ın bizi اِهْدِنَ صِرَاتَ müstakim Bizi sırat-ı müstakim üzerine gönderir. اِهْدِنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ aşık abi gibi. Gayr-ı Yahudiler gibi değil, dalalete düşen Hristiyanlar gibi değil. Hristiyanlar samimidiler ama bizim ümmetin ehli bid'ati gibi çor çoruna gidiyorlar. İncil'de de bu var. Onu da Allah subhanahu Teala taala Maide surasında 46. ayette şöyle açıklıyor. Ve kaffeyne ala atahim o peygamberlerin eserinden izinden kimi gönderdik? Bi'ise ibn-i bi Meryem. Meryem oğlu İse'yi gönderdik. Musaddiqan lima beyne yedeyhi. Elindeki olan İncil neyi devam ettiriyor? Mine't-tevrati. Tevrati devam ettiriyor. Ş şeriatı tavratın uzantısıdır. Tabi e, dini tavratın uzantısıdır. İtikad meselesinde aynıdır, fıkhi meselelerde biraz değişir. Ve taynahul İncil'a. İşte bu onu ondan dolayı İncil'i verdik. İncil Allah'ın kitabıdır. Fihi o İncil'de ne var? Hudan ve Huda var. Hidayet var. Ve var. Ve müsaddıkan limâ beyne yedeyhi minet Tevrat'i. Elinde olduğu tavratı onaylıyor, destekliyor. Yani tavrat, çünkü Hazret e, İsa geldiğinde tavrat ne olmuştur? Değişilmiştir. Yahudiler değiştirmişler. Birçokunu değiştirmişler. Bir kısmı Resulullah zamanına kadar doğru kalmıştır. Resulullah geldiğinde Rasullah'ın adı bile vardır tavratta. Abdullah İbni Selem'den geldiler ahbar yanına. Hemen Resulullah'ı gördü, bildi, o yaprakı kuparttı, halın altına koydu. Dedi senin adın yoktur bizim Kur'an'da, şeyde Tavret'te. Abdullah İbni dedi çıkart halın altından. Resulullah pardon dedi sallallahu aleyhi Dedi halın altına koyduğunda var dedi. Cibril aleyhisselam haber verdi Resulullah'a. Halın altında koyduğunda var. İşte bunlar Allah Teala diyor. Allah'ın ayetini küçük az bir paraya, değersiz bir paraya satarlar, satın alırlar. Dürücü mücddıkan lima bin yediği min el Tauratı vuhdan ve muağiza tanlil muttakin. Bak muağiza da var muttakinlere. Allah'tan korkulan öhütler var. Kur'an'da da var, Tavret'te da var aynen. Hiçbir şey değişilmez Allah'ın kitabında. Eydir üçüncü nedir? Zebur. Zebur Allah'ın kitabıdır. Kime indi? Davud Aleyhisselam'a. Davud Aleyhisselam kimdir? Beni İsrail'in ilk kral peygamberidir. Yani ilk peygamber kral oluyor. Devlet yönetiyor. Hem de dünyada en güçlü devleti yönetiyor Davud aleyhisselam. Ondan sonra o devleti daha kim gücüle diyor oğlu Süleyman aleyhisselam. Hatta öyle güçlü oluyor ki yer üzerinde hiç kimse onun emrinden çıkmıyor. Allah Teala onun emrine yeli denizi insi cinni veriyor. Hatta ayette geçtiği gibi cinler denizin altından ona mücevherleri çıkartıyorlar. İşte Davud Aleyhisselam'a da ne verildi? zebur Bu da İsra Suresi 55'te وَاَتَيْنَا دَاوُدَا زَبُورًا يَنْدَ وَاَتَيْنَا دَاوُدَا زَبُورًا وَاَتَيْنَا دَاوُدَا زَبُورًا Davud'a da zaburu verdik. Eydir bu zabur'da ne var? Biz Allah anlatmıyor ne var? Ama diğer Allah'ın kitaplarında diyor nedir? Aynen Tavrat İncil gibi Burada ne var demek ki? cennet, cehennem nedir, mükafat nedir, terazi, kabir, azabı, Allah'ın isimleri, sıfatları değil mi? Bunlar hepsi var. Çünkü hepsi eşittir. Ahkam hariç hepsi eşittir. Dördüncü inandığımız mesele Allah'ın kitaplarında suhuf. Suhuf nedir? Kitap bir aradadır. Suhuf parça parça sahifelerdir. Sahife nedir? Bak bu bir sayfadır. Bu bir sayfadır. Suhuf nedir? Sahifeler. Ama kitap nedir? Bu Kitabullah. Bak bu Kur'an-ı Kerimdir. Bu Allah'ın kitabıdır. Hepsi bir arada. Buna ne deriz? Mushaf. Buradan buraya kadar Allah'ın kitabıdır. Ama suhuf ayrı ayrıdır özetlenmiş parça parça enmiş bir meseleler enmiş. Bu var. O da nedir? Çime indi bize zikir olan içi peygamberiymiş. Nebiye ini Onlar da kimlerdir? Hazret İbrahim, Hazret Musa'ya da sırf enmiş, Taurat'ın haricinde. O da dördün e, A'la şurasında. Yok pardon Necim suresinde Allah Subhanahu Teala diyor ki 36. 37. ayette Emlem yunek bima fi suhufi Musa ve İbrahimel ladi vaffa Musa'nın şehifesinden haber verilmedi size diyor. Yende yani İbrahim. Sonra diğer Ahle suresinde ne veriyor Rabbil alemin? diyor ki inna hadha la fi suhufi ul suhufi e ve musa bu kurandaki kurandaki anlatıyor meseleleri aynen sediyor suhuf ibrahim'de var suhuf musa'da da var gördünüz mü İtikat aynendir. bütün peygamberler la ilahe illallah etmiş davet etmişler onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَنَا İbrahim, ve وَبِشَارَةُ İsa. Ben İbrahim'in davetiyim. Yani onun uzantısıyım. La ilahe illallah milleti İbrahim'e çağırdı bizi. biz Biz İbrahim'in milletindeniz. Filan adamın, Cengiz Han'ın bilmem kim, bunların milletinden değiliz. Kavvel Haddad milletinden de değiliz. Değil mi? Mecus'ta de değiliz. He? Torani de değiliz. Arap milletinden de değiliz. Neye davet ediyoruz biz? Milleti İbrahim. Bütün dilleri ırkları topluyor. Neyle? La ilahe illallah. Onun için biz milletimiz İbrahim milletidir. Benim milletim Türk'tür. Buna evet övünürüm. Allah beni Türk yaratmış. Allah beni Kürt yaratmış. Allah beni Arab yaratmış. Bir İngiliz Müslüman olur. İngilizler, İngilizler, çafirler diye İngilizi dilini, milletini söyleme hakkı yoktur. E Allah onları İngiliz yaratmış, ama onları çifri seçmişler. Ben İngiliz isem, Müslüman oldum, övünürüm İngiliz olmaktan. Çünkü bir İngiliz, sen yaratabilir misin bir dil? Allah yaratmış bunu. Vele üç kavmun benim nedir? Çifri seçmiş. Biz bunuyla övünürüz ama buna davet etmeliyiz insanlar. Benim ırkım filan ırktan üstündür demeyiz. Ne deriz? Milleti İbrahim hepsinden üstündür. Millet İbrahim'i de kim temsil ediyor bir günde? İslam dini. Çünkü Resulullah diyor, Ben İbrahim'in hakiki davetiyim. Benden önce gelen, onlar da davetidir ama onlar bozulmuş. Onun için bu kitaplar Resulullah geldiğinde bozuk kim kaldı? Doğru. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın daveti. Ve bişâretu İsa. İsa'nın müjdesiyim ben diyor. Çünkü Hazreti İsa diyor, bitti ben en, en sondan bir öncesiyim diyor. Benden sonra kim gelir? Akhir zaman peygamberi gelir. Vasıfları da budur budur. İsmi de Ahmet'tir. Ahmet de Muhammed aynendir. Onun için Yahudiler Yahudiler, Aus ve Hazret Medine, Çık Kabile Arab Kabilesinde diyorlar ki, Peygamber gelir. Olar diyorlar her bütün Peygamberler ben İsrail'den ya, bizden bir Peygamber gelecek. O geldikten sonra güçlerimiz sizi böyle kılıçtan geçiririz. Baklar Peygamber Arablardan çıktı, ben İsrail'den çıkmadı Yahudilerden. Biliyorlar da. Nasıl oğullarını bilir ayette geçtiği gibi, Nasıl bir insan bu benim oğlumdur eminim. Böyle emin idler Allah Teala diyor peygamberdir ama inşar ettiler. Evet. Ondan sonra bu kitapların en azimi ne dedim azimi? En üstünü. he ve diğer kitabları neskeden, neskh nedir? Hükümlerini iptal edin. Yani Kur'an-ı Kerim geldi, artık diğer kitaplardan amel olmaz. En ne, ne ne ne olunur? Sadece inanırız o Allah'ın kitabıdır. Detayıyla amel etmez. Neyle amel ederiz? Kur'an-ı Kerim. En faziletli, en üstünüdür. Bunu da Allah Subhanahu Teala ne diyor? Maide surasında. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق senin üzerine hakla hak olarak ve hakla kitabı indirdik müsaddekan lima beyne yedi min el kitabı bütün elindeki kitap bütün kitapları devamıdır ve tasdikidir ve mehymen aleihi mehymen aleihi olanın üstündedir yani Allah Teala diyorsa bu söz, son sözüm onların üstündeyse bitti. Yani en son söze itibar olunur. Muhaymindir onların üzerine. Muhaymind üstün diyor yani. Onları nesk etmiştir. beynehum بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların da arasında seni indiğinle hükmet. Artık eskiler geçti. Onun için Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer deyip geçmeyin ha. Hazreti Ömer cahiliyette Elimizin sayısı kadarı meccede okuyup yazarlık var yazanı var ise bir Hazret Ömer'imiş. Okuyup yazarı olan bir zat idi. Bir gün elinde baktı Resulullah bir sayfa oldu böyle. Bu nedir Ömer dedi? Dedi bu tavrattan bir sayfadır. Ne yapıyorsun onu? Dedi göz atayım bakayım içinde ne var ya. Resulullah çok sınırlandı onu. Hey Ömer dedi. Vallahi dedi yok Tevrat elindeki. Musa bu günde olsaydı bana inanmaktan, bana teslim olmaktan fazla çaresi yok edilir yani. Muhakkak o da bana uyardı. Artık bu senin elinde ne arıyor? Ben, benim getirdiğim bunları nesk etmiştir. Bu iş bitmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim bunları etmiştir. Ama bir şey var burada. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı indirirken ne yaptı? Kur'an'ı hifz etmesine söz verdi. İnna nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz Kur'an'ı indirdik, biz ona muhafız oluruz. Onun için bugüne kadar Kur'an içerinde bir fetih çesre yapamamışlar. Hiçbir şeyini değiştirmemişler. Hatta Kur'an içerindeki kıraat çeşitleri bizde olduğu gibi elimizde duruyor. Allah Teala tehaddi ediyor. Meydan okuyor. Dürcü yok siz toplansanız. İns ve cin toplansa. 10 tane ayet buna benzeri getiremezsiniz. Ona geleceğiz inşallah. Ama ne yaptı? Allah Teala. Bu Kur'an'ı kime teslim etti? He? Bu Kur'an'ı e, Kur'an'ı kendisi diğer kitaplarını kime dedi mukayyet olun bu kitaplara? Yahudi Hristiyan alimlerine teslim etti bu. Onlar da ne yaptılar? Hakkıyla mukayyet olamadılar. Nefis kattılar. Parayla satın aldılar. Ayetlerin yerini değiştiler. Halalı haram yaptılar. Haramı halal yaptılar. Bu Kur'an'da aynen öyle geçiyor. Onun için Kur'an ne olmuş? Elimizde olduğu gibi ne kalıyor? Olduğu gibi e, sağlam kalıyor. İyidir. Biz bu kitaplara nasıl inanırız? Dedik bu kitaplara genel bir şekilde inanırız. Biz mükellef değiliz. Tevrat'ın içinde neler var, bütün detayına inanırız. Hayır. Biz inanırız. Tevrat'ta bu bu bu meseleler var. İtikad meseleleri dediğimiz aynen bizim itikadlarımız var. Genelde bu Tevrat Allah'ın kitabıdır. Buna inanıyoruz. Ama detaylarına mükellef değil mi? Değiliz inanmakla. Ama kuran içerime inanmamız nedir? Mücellefizm'e detaylı inanmayın. Allah'ın kelamıdır, nedir, ne değil, ne zaman olur, emir nedir? Bunları inşallah önümüzdeki derste onu özel Kur'an dersi yaparız inşallah. Kur'an-ı Kerim Burada da Allah Subhanahu Teala Bakara Suresi 213. ayette şöyle buyuruyor. Kânen nâsû ummeten vâhideten İnsanlar tek ümmetiydiler. Fabath Allahın Nabili̇ne Mubashirin ve Mündirin. Allah Teala oları peygamberleri gönderdi, müjdeci ve ühüd verici Ve anzal ma'humü Kitâb bil Hâki. Ola da Kitabı hakla indirdi. Li yhkumu, li yhkuma bîn nasi hak indirdi insanların arasında onları talimat versiler, onu da hükmetsiler. Fi mehtelefû Aralarında olduğu ihtilaflerden. Onun için biz buna böyle inanırız. Allah peygamberlere kitap indirmiş, içinde de ana çizgisiyle ne var? Müjde ilicidler. Ve öhüd -e vericidler. Yani Amel etseniz, cennete giderseniz, etmeseniz ateşe gidersiniz. Bunlar var içinde ana çizgisiyle. Ama dataylı olarak neye inanırız? Bu meselelere inanırız. Kur'an, Kerim. İnşallah önümüzdeki derste Kur'an-ı Kerim'i dataylı bir şekilde açıklayacağız. Allah hepimizi hakiki imandan ayırmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği iman üzerine Çene kapalmayı bize nasip et. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidin ve ressalin. Nebiyyina ve habibina ve qidvetina Muhammedin ve ala ve